5. Remz. Madem Celcelutiye vahy ile Peygamber aleyhissalâtü vesselama nazil olmuş ve allâm Guyub'un ilmiyle ifadeyi mana eder. Hem madem Celcelutiye, اَقِدْ ve Tukadü Siracun Nuri fıkralarında mana mecazi ile o kasidenin hakikatini ispat eden Risale-i Nur'a Sarihan ve onun on üç ehemmiyetli risalelerine işareten haber vermekle beraber, ya hamil el ismin izi celle kadruhu de dahi o kasidenin bir esası olan el ismül muazzam ile çok iştigal ve istimdad eden risale-i nur müellifine ve bunun 13 ehemmiyetli vakaati hayatına imaen remzen işareten manai mecazi ile haber veriyor hem madem manai mecazi ile ve mefhum-ı işariinin murad olmasına bir zayıf kaline ve bir gizli emare ve bir tek münasebet kafi geliyor en madem risale-i nur ve risalelerine ve müellifi ve ahvalini olan işaretler birbirine karine olur belki meselenin vahdeti itibariyle umum işaretler karineleriyle beraber her birisine kuvvetli bir karine ve kavi bir emare hükmündedir. Elbette diyebiliriz ki Hazreti İmam Ali radıyallahu <gülüyor> an nasıl ki başta "Bedaetu bi-ismillahi ruhi ihtedet ila keşfi esrarin bi-batnihi yani Hazine-i esrar olan Bismillahirrahmanirrahim ile başladım. Ruhum onun ile o hazineyi keşfetti diyerek sair işaratın karinesiyle bir manay-i işari ve bir medlul mecazi suretinde Risale-i Nur'un Bismillah'ı hükmünde ve Fatiha'sı ve Besmelesi ve Bismillah'taki büyük sırrın hakikatını beyan eden ve kısa ve gayet kuvvetli birinci söz namında olan Bismillah Risalesine ima belki remz belki işaret ediyor. Aynen öyle de sair işaretin karine ve münasebetiyle ve hurufu kuraniyenin esrarından bahseden ve rumuzat semaniye namında bulunan sekiz küçük risalelerin mahiyetlerini andırır bir tarzda ibareyi değiştirerek hurufların esrarı ile istimdad etmeye başlaması karine latifesiyle muazzam dua ve münacat ve cami kasemi istimdadinin ahirlerinde ve sözlere ve mektuplara işaretten sonra bir vakil veya bil Fethi ve Nasr esrat fikrasiyle 29. mektubun bir kısım esrar hurufu Kur'aniyeyi beyan eden Rumuzat-ı Semaniye namında sekiz küçük risalelerin en mühimleri ve Feti Mekke ve Feti Şam ve Feti Kudüs ve Feti İstanbul gibi çok fütuhat İslamiyeden gaybî haber veren Sûre-i İdâce en Asrullahi ve Fethunun esrarını beyan ile Kütahya'da İslamiyenin pehlivanı olan Hazreti İmam Ali'nin radıyallahu an nazar-ı dikkatini celbeden Feth ve Nasr risalesine hem sure en mühim ve en ahir ayetin beş veciyle icazını beyan ve ispat ile kahramana İslam Hazreti İmamı Ali'nin radıyallahu an nazar-ı dikkatini celbeden gayet kıymetli olan Ayet-i Feth risalesi namındaki küçük bir risaleye ima belki işaret eder itikadındayım. Böyle itikada iştirak edilmezse de itiraz edilmemeli. 6. remz. Madem Hazreti İmamı Ali radıyallahu an üstad-ı aldığı derse binaen Kur'an'a taalluk eden gelecek hadisattan haber veriyor ve benden sorunuz diye müteaddit ve doğru haberleri verip bir şahı velayet olduğunu öyle kerametlerle ispat etmiş. Ve madem bu asırda Avrupa dinsizleri ve ehli dalalet münafıkları dehşetli bir surette Kur'an'a hücumu hengamında Risale-i Nur o seyli dalalete karşı mukavemet edip Kur'an'ın tılsımlarını keşfederek hakikatını muhafaza ediyor ve madem akit kaukebi bil ismi nuran ve behjete meded dehr vel ya nuru celcelat fıkasıyla 28. lemmada ispat edildiği gibi sarahata yakın bir surette Risale-i Nur'a işaret etmekle beraber sure-i Nur'daki ayetün nurun Risale-i Nur'a işaretine işaret eder ve madem ekit Kevkebi bil ismin nuran mana ve cifirce tam tamına Risale-i Nur'a tevafuk ediyor elbette diyebiliriz ki bu fıkranın akabinde bi'acin ehujin celmehujin celaletin Celilin Celcaliyutin cemahin temehrecet bi ta'dadi Abrumin ve Simraz Abramin ve Bahreti Tebrizin ve Umm Tabarraket. Fikresiyle Risale-i Nur'un Bidayette 12 Söz namında iştihar ve intişar eden 12 küçük risalelerine Ekit Kaukebi karinesiyle bu fıkradaki 12 Süryani kelimeler onlara birer işarettir. Gerçi elimde bulunan Celcelutiye nüshası en sahih ve en muhtemettir. İmam-ı Gazali radıyallahu anh gibi çok imamlar, Celcelutiye'yi şerh etmişler. Fakat bu süryani kelimelerin manasını tam bilmediğimden ve nüshalarda ihtilaf bulunduğundan, her birisinin veci işaretini ve münasebetini şimdilik bilmediğimden bırakıyorum. Elhasıl, Hazreti i i̇mam Ali radıyallahu anh bir defa, اَكِدْ كَوْكَب۪ي ile âhir zamanda, Risale-i Nur'u dua ile Allah'tan niyaz eder, ister ve bidayette on iki risaleden ibaret bulunduğundan, yalnız on iki risalesine işaret ediyor. İkinci defada, تُقَادُ سِرَاجُ النُّرِ ile daha sarih bir surette, Risale-i Nur'u Med senâ ile göstererek, tekemmülüne işareten, umum sözleri ve mektupları ve lem'aları remzen haber verir. Hem 12 söz namı ile çok intişar eden o küçücük risaleler bu fıkradaki kelimeler gibi birbirine ismen ve sureten benzedikleri gibi bedî manasında olan celcelütiye kelimesine mutabık olarak her biri gayet bedî bir tarzda güzel bir temsil ile büyük ve derin bir hakikatı Kur'aniye'yi tefsir ve ispat eder. Eğer bir muannit tarafından denilse Hazreti İmam Ali radıyallahu anhu bu umum mecazi manaları irade etmemiş biz de deriz ki faraza Hazreti İmamı Ali radıyallahu an irade etmezse fakat kelam delalet eder ve karinelerin kuvvetiyle işarî ve zımnî delaletle manaları içine dahil eder. Hem madem o mecazi manalar ve işarî mefhumlar haktır, doğrudur ve vakaa mutabıktır ve bu iltifata layıktırlar ve karineleri kuvvetlidir. Elbette Hazreti İmam Ali'nin radıyallahu an böyle bütün işarî manaları irade edecek Külli bir teveccühü faraza bulunmazsa celalutiye vahy olmak cihetiyle hakiki sahibi Hazreti İmam Ali'nin radıyallahu an üstadı olan Peygamberi Zîşan'ın aleyhissalatu vesselam küllî teveccühü ve üstadının üstadı Zülcelal'in ihatalı ilmi onlara bakar irade dairesine alır. Bu hususta benim hususi ve kat'î ve yakin derecesindeki kanaatimin bir sebebi şudur ki Müşkilat azime içinde El-Ayetül Kübra'nın tefsiri ekberi olan yedinci şua yazmakta çok zahmet çektiğimden bir kutsi teselli ve teşvike cidden çok muhtaç idim. Şimdiye kadar mükerrer tecrübeler ile bu gibi haletlerimde inayet-i ilahiye imdadıma yetişiyordu. Risale'yi bitirdiğim aynı vakitte hiç hatırıma gelmediği halde birden bu keramet-i Alevi'nin zuhuru bende hiçbir şüphe bırakmadı ki bu dahi benim imdadıma gelen sair inayeti ilahiye gibi Rabb-ı Rahim'in bir inayetidir. İnayet ise aldatmaz, hakikatsiz olmaz. 7. remz. Hazreti İmam Ali radıyallahu an nasıl ki ve bil ayetel kübra eminnî el fecet hakkkı fakacin Me Memetin ya ilahhenne ve bir Esmakel husna Ecir nimine şetet hurufun Liberamin alet ve teşemehat Ves mua Musa Bi Hidulmetün Cellet diye birinci fıkrasıyla 7ci işaret etmiş Öyle de aynı fıkra ile Ali bir tefekkürname ve tevhide dair yüksek bir marifetname namında olan 29cu Arabem aya işaret eder İkinci fıkhasıyla ism azam ve sekine denilen Esma-i Sitte-i Meşhuren'in hakikatlarını gayet ali bir tarzda beyan ve ispat eden ve yirmi dokuzuncu lemmayı takib eyleyen otuzuncu lem'a namında altı nükteyi esma risalesine bi-esma'ike'l-husnâ ecirnî şetet cümlesiyle işaret ettiğinden sonra akabinde Risale-i Esma'yı eden otuz lem birinci lemanın birinci şu'a'ı olarak otuz üç ayet Kur'aniyenin Risale-i Nur'a işaretatını kaydedip hesabı cifri münasebetiyle baştan başa ilmi huruf risalesi gibi görünen ve bir mucize-i Kur'aniye hükmünde bulunan risaleye Hurufun libehramin ve tuşamha kelimesiyle işaret edip Derakap ve esmu asa Musa bihi zulmetun celat dahi Risale-i Hurufiyeyi takip eden ve El-Ayetül Kübra'dan ve başka Resail-i Nuriyeden terakküp eden ve Asa-i Musa namını alan ve Asay-ı Musa gibi dalaletin ve şirkin sihirlerini iptal eden Risale-i Nur'un, şimdilik en son ve ahir Risalesine Asay-ı Musa namını vererek, işaretle beraber manevi karanlıkları dağıtacağını müjde ediyor. Evet, ve bil Kübra kelimesiyle yedinci şu'a işareti, kuvvetli karineler ile ispat edildiği gibi, aynı kelime, diğer bir mana ile El-Hak Risale-i Nur'un ayet Kübra'sı hükmünde, ve ekser risalelerin ruhlarını cem eden ve Arabî bulunan 29. lem'aya, bu kelam, müstetbeatü terakîb kaidesiyle, ona bakıyor, efradına dahil ediyor. Öyleyse, Hazret-i i̇mam Ali radıyallahu anh dahi, bu fıkradan ona bakıp işaret eder diyebiliriz. Hem sair işaratın karinesiyle, hem mektubattan sonra lem'alara, başka bir tarz-ı ibare ile ima ederek lemaların en parlağının telifi dehşetli bir zamanda ve hapis ve idamdan kurtulmak ve emniyet ve selamet bulmak için manai, i mecazi ve mefhum-ı işari ile Hazreti Ali radıyallahu an kendi lisanını büyük tehlikelerde bulunan müellifin hesabına istimal ederek ve bi'ayetil kübra ni'min el fecet yani ya rab beni kurtar eman ve emniyet ver diye dua etmesiyle tam tamına Eskişehir hapishanesinde idam ve uzun hapis tehlikesi içinde tehlif edilen yirmi dokuzuncu lemanın ve sahibinin vaziyetine tevafuk karinesiyle kelam, zımnî ve işarî delalet ettiğinden diyebiliriz ki, Hazreti İmam Ali radıyallahu An’ dahi bundan ona işaret eder. Hem otuzuncu lem'a namında ve altı nükte olan Risale-i Esma'ya bakarak ve bi esma husna deyip sair işaretatın karinesiyle hem 29. lemaya takip karinesiyle hem ikisinin isimde ve esma-ül tevafuk karinesiyle hem teşettüt-ü hale ve sıkıntılı bir gurbete ve perişaniyete düşen müellifi onun tehlifi bereketiyle teselli ve tahammül bulmasına ve manai mecazi cihetinde Hazreti İmam Ali'nin radıyallahu anh, lisanıyla kendine dua olan ve bi esmaika el husna şetet yani ismi azam olan o esma risalesinin bereketiyle beni teşettütten perişaniyetten hıfz ile ya rabbi meali tam tamına o risale ve sahibinin vaziyetine tevafuk karinesiyle kelam mecazi delalet ve İmam ali'nin radıyallahu anh ise gaybi işaret eder diyebiliriz hem madem celcelutiye'nin aslı vahidir ve esrarlıdır ve gelecek zamana bakıyor ve gaybi umuru istikbaliyeden haber veriyor ve madem Kur'an itibariyle bu asır dehşetlidir ve Kur'an hesabıyla Risale-i Nur bu karanlık asırda ehemmiyetli bir hadisedir ve madem sarahat derecesinde çok karine ve emarelerle Risale-i Nur Celalütiye'nin -Cel içine girmiş en mühim yerinde yerleşmiş ve madem Risale-i Nur ve eczaları bu mevkiye layıktırlar ve Hazreti İmam Ali'nin radıyallahu anh nazarı takdirine ve tahsinine ve onlardan haber vermesine liyakatları ve kıymetleri var. Ve madem Hazreti İmam Ali radıyallahu an Siracun Nur'dan zahir bir surette haber verdikten sonra ikinci derecede perdeli bir tarzda sözlerden, sonra mektuplardan, sonra lemalardan, risalelerdeki gibi aynı tertip, aynı makam, aynı numara tahtında kuvvetli karinelerin sevkiyle kelam delalet ve Hazreti İmam Ali'nin radıyallahu an işaret ettiğini ispat eylemiş ve madem başta bedaetu bi bismillahirrahmanirrahim bihihtedet ila keşf asrar bi batnihim tarat risalelerin başı ve birinci söz olan bismillah risalesine baktığı gibi kasemi cami muazzamın ahirinde risalelerin kısmı ahirleri olan sonlem alara ve şualara hususan bir ayetül kübra-yı tevhit olan 29. Lem'a-i Harikaya Arabiyye ve Risale-i Esma-i Sitte ve Risale-i İşarat-ı ve u Kur'aniye ve bilhassa şimdilik en ahir şu'a ve Asâ-i Musa gibi dalaletlerin bütün manevi sihirlerini iptal edebilen bir mahiyette bulunan ve bir manada ayetül kübra namını alan risale-i harikaya bakıyor gibi bir tarz-ı ifade görünüyor ve madem bir tek meselede bulunan emareler ve karineler meselenin vahdeti ayseti emareler birbirine kuvvet verir zayıf bir münasebetle bir tereşhüh dahi menba'na ilhak edilir elbette bu yedi adet esaslara istinaden deriz Hazreti i i̇mam Ali radıyallahu an nasıl ki meşhur sözlere tertipleri üzerine işaret etmiş ve mektubattan bir kısmına ve lemalardan en mühimlerine tertiple bakmış, öyle de bi-esma'ikel husna ecirni mineşşetet cümlesiyle otuzuncu lemaya yani müstakil lemalardan en son olan Esma-i Sitter izalesine tahsin ederek bakıyor ve hurufun libehramin alet ve kelam ile dahi 30. lemmayı takip eden İşaratü Hurufu Kur'aniye risalesine takdir edip işaretle tasdik ediyor. Ve ismi Asa Musa bihi zulmete kelimesiyle dahi şimdilik en ahir risale ve tevhid ve imanın elinde Asa Musa gibi harikalı en kuvvetli bürhan olan mecmua risalesini senâkerane remzen gösteriyor gibi bir tarzı ifade eden bila perva hükmediyoruz ki Hazreti İmama Ali radıyallahu an hem Risale-i Nur'dan hem çok ehemmiyetli risalelerinden manayı hakiki ve mecazi ile, ishâri ve remzi ve imâi ve telvihi bir surette haber veriyor. Kimin şüphesi varsa işaret olunan risalelere bir kere dikkatle baksın, insafı varsa şüphesi kalmaz zannediyorum. Buradaki manayı işari ve medlûrü mecazilere karinelerin en güzeli ve latifi aynı tertibi muhafaza ile verilen isimlerin münasebetidir. Mesela yirmi dokuz, otuz ve otuz bir ve otuz iki mertebe itadatta 29 yirmi dokuz ve otuz ve otuz bir ve otuz ikinci sözlere gayet münasip isimler ile ve başta sözlerin başı olan birinci söze aynı besmele sırrıyla ve ahirde şimdilik risalelerin ahirine mahiyetini gösterir layık birer isim vererek işaret etmesi gerçi gizli ise de fakat çok güzeldir ve letafetlidir. Ben itiraf ediyorum ki, böyle makbul bir eserin mazharı olmak, hiçbir vecihle o makama liyakatım yoktur. Fakat küçük, ehemmiyetsiz bir çekirdekten, koca dağ gibi bir ağacı halk etmek, kudret-i ilahiyenin şehnindendir ve adetidir ve azametine delildir. Ben kasemle temin ederim ki, Risale-i Nur'u senadan maksadım, Kur'an'ın hakikatlerini ve imanın rükünlerini teyit ve ispat ve neşirdir. Hâlık-ı Rahîm'ime yüzbinler şükrolsun ki, kendimi kendime beğendirmemiş nefsimin ayıplarını ve kusurlarını bana göstermiş ve o nefsi emmareyi başkalara beğendirmek arzusu kalmamış. Kabir kapısında bekleyen bir adam arkasındaki fani dünyaya riyakerane bakması acınacak bir hamakattır ve dehşetli bir hasarettir. İşte bu haleti ruhiyle yalnız hakikat imaniyenin tercümanı olan Risale-i Nur'un doğru ve hak olduğuna latif bir münasebet söyleyeceğim şöyle ki Celcelutiye Süryanice bedi demektir ve bedi manasındadır. İbareleri bedi olan Risale-i Nur Celcelutiye'de mühim bir mevki tutup ekser yerlerinde tereşşühatı göründüğünden kasidenin ismi ona bakıyor gibi verilmiş. Hem şimdi anlıyorum ki eskiden beri benim liyakatım olmadığı halde bana verilen Bediüzzaman lakabı benim değildi. Belki Risale-i Nur'un manevi bir ismiydi. Zahir bir tercümanına ariyeten ve emaneten takılmış. Şimdi o emanet isim, hakiki sahibine iade edilmiş. Demek Süryanice Bedi manasında ve kasidede tekerrürüne binaen, kasideye verilen Celcelûtiye ismi, işarî bir tarzda, bid'ad zamanında çıkan, bediül beyan ve Bediü'l-Zaman olan Risale-i Nur'un hem ibare, hem mana, hem isim noktalarıyla bedîliğine münasebettarlığını ihsâs etmesine ve bu isim bir parça ona da bakmasına, ve bu ismin müsemmasında Risale-i Nur çok yer işgal ettiği için hak kazanmış olmasına tahmin ediyorum. رَبَّنَا لَا تُعَخِذْنَا اِنَّسِينَا اَوْ